Selamun ve Rahmetullahi ve Berekatü. Kıymetli izleyenlerimiz İlmihal programıyla yeniden sizlerle birlikteyiz. Bugün de yine sizlerden gelen sorularımızı İsmail Ağa, Fıkıh kurulu üyesi Fatih Kalender hocamıza yönlendireceğiz ve cevaplarımızı alacağız. Sizler de sorularınızı ilmihaletlalegültv.com.tr adresinden bizlere gönderebilirsiniz. Ve önceden cevaplanmış olan sorularımızı da lalegültv.com.tr adresinden yeniden izleyebilirsiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz inşallah? Çok şükür Rabbimize selamun Allah razı olsun. Sağıp iyilikler versin. Ee, i̇lk sorumuzla başlıyoruz hocam. Ee, i̇nternetten elinde olmayan bir ürünü satmanın hmm. hükmü ve selam aktini açıklar mısınız? Evladullah inne şeytanı recim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselam aleyye Resulillah sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ba'du. İslam hukukunda Alışverişin bir takım şartları vardır. Bu şartlardan en bariz, en öne çıkan şart da satışa konu olan mal ki buna biz fıkıh dilinde mebi diyoruz. Mebinin malum olması ve kişinin akit anında mülkünde olması gerekir. Bu noktada bey-il ma'dum diye tabir edilen yani olmayan bir şeyi satmak batıldır, geçerli değildir. Yine e, bu bağlamda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifinde "La tebi ma لَيْسَا اِنْدَكَ Yanında olmayan, sahibi olmadığın bir malı satma buyurmuştur Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. E, bundan hareketle fıkıhta mukarrar olan bir kural vardır ki bir mal, bir nesne, bir mebi kişinin mülkünde değil ise, mevcut değil ise böyle bir şeyi satması mümkün değildir. Satacak olsa, sattıktan sonra bunu ben piyasadan temin edeyim, o kişiye teslim edeyim, bu geçerli olmaz. Ancak bu kuralın bazı istisnaları vardır. Ee, bazı harici olarak, bazı etkenlerden dolayı ki fıkıh dilinde biz buna istihsan diyoruz. Ee, bu istihsan bazen nas ile, bazen zaruret ile, bazen örf ile kayıtlanabiliyor. Bu konuda da yani madumu satışı, olmayanın satışının caiz olduğu bazı noktalar vardır. Bunlardan bir tanesi sual eden kardeşimizin de ifade ettiği üzere selam haklidir. Bir diğeri ise ıstısna diye tabir edilen sipariş haklidir. Tabi bu iki akit yapısına girmeden önce internet üzerindeki satışlardan bahsediyor. Bunu nasıl uygulanıyor? Önce bu konuya bakacak olursak. Kişi bir mağaza açıyor, bir sanal mağaza açıyor ve sanal mağazada ürünlerini pazarlıyor. Ancak o ürünlere birçoğu sahip değildir, e, mülkünde değildir. Sadece oraya resmini koyuyor e, ve bu şekilde bir pazar, bir nevi e, onu Markez ifşa etmiş oluyor, anlatmış oluyor. E, siz de o siteye giriyorsunuz, oradan bir ürüne tabi alışveriş siteleri oluyor, güvenlik problemi olmayan siteler oluyor. Oradan bir ürünü beğeniyorsunuz. Ve o ürünü siparişini veriyorsunuz. Ee, ve bu noktada sizin e, kartınızdan o kadar bedel çekiliyor. Ve karşı tarafta taahhüt etmiş olduğu o zaman zarfında size o malı ulaştırabilmek için gidiyor piyasadan onu temin ediyor. Veya anlaştığı noktalar varsa onlar oralardan alıyor. Veya deposunda varsa deposundaki malı size getiriyor, satıyor. Şimdi deposunda var olan bir malı satıyorsa bunda bir sıkıntı yok bir başkasının malını pazarlayıp da bundan işte kar, evet. kar demeyelim de ona aracılık olduğundan dolayı komisyon oluyorsa bunda da bir sıkıntı olmaz. Yani hakikatte malı satan siz değilsiniz Başkasına. bir başkası ama siz onun namına site açmışsınız. Ben, benle muhatap olan sizsiniz, ben sizden alıyorum. Siz ise aslında o kişinin namına bana satıyorsunuz, onun vekilisiniz. Bu şekilde olursa bunda da bir sıkıntı olmaz ama bazen e, siz kendinize aitmiş gibi malı satıyorsunuz. Oysa mal sizin böyle bir malınız yok. Daha sonradan piyasadan onu temin edip bana teslim ediyorsunuz. Hmm. Normal şartlarda bu caiz olmayan bir akit yapısına sahiptir. Ama fıkıhta biraz önce bahsettiğimiz gibi bazı istisnaları vardır. Bunlardan bir tanesi de biraz önce bahsettiğimiz selam maktidir. Hmm. selam makti nedir? Kısaca bunu anlatmak gerekirse sele makti e, genel olarak Çiftçinin daha henüz üretimine başlamadığı, ekmediği, biçmediği mahsulünü ekmesi ve biçmesi için öncesinden satışa arz etmesidir. Hmm. E, tabii bunun birçok faydası vardır. Çünkü mahsulü ekecek, tohum alacak parası yoktur. traktöruna mazot koyacak hmm. parası yoktur. Sulama parası. E, veya bu manada bunları giderebilecek, bu ihtiyaçlarını görebilecek maddi imkana sahip değildir ve bu maddi imkanı bulamaması durumunda mahsule kemeyecek, e, dolayısıyla biçemeyecek ve e, piyasa bu manada e, o mahsulün az olmasından dolayı bir kıtlık veya bir azlıktan dolayı fiyatta ciddi manada değişiklik olacaktır. Bu bağlandığı İslam hukuku bu çiftçiye bir rahatlık olsun diye şu anda elinde olmasa da elinde olması muhtemel olan mahsulünü belli şartlar doğrultusunda satmasına izin verilmiş vermiştir. Ki buna da fıkıh dilinde selam akdi deniyor. Evet. Ama tabi bunun belli başlı şartları vardır. Bu şartlar işte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerif'inde de ifade ettiği üzere cinsinin malum olması. Yani hangi tür malı satıyor? Nevisinin malum olması, miktarının malum olması, vasfının malum olması ve teslim edilecek zamanının da belirlenmiş olması. Bunlara riayet edilecek, artı o malın akit anından ta teslim anına kadar da piyasada var olması. Buna fıkıhta müstemun fih deniyor. Müstemmufi ki yani akite konu olan mebidir. Bunun akit anından teslim anına kadar piyasada var olması da Hanefi mezhebine göre şarttır. Şafii mezhebi bu noktada diyor ki teslim anında piyasada var olması yeterlidir. Akit anında veya ara dönemde var olması şart değildir diyor şafii mezhebi. Ancak Hanefi mezhebinde üç e, konuda Akit anında, teslim anında bir de ara dönemde ara dönem. bunun piyasada belirgin bir şekilde var olması gerekir. Tabi bunun yanı sıra başka şartlar da vardır. Bu şartlardan yine bir tanesi de, önemli olanlardan bir tanesi de paranın peşin olarak teslim alınması. Çünkü buradaki asıl maksat çiftçinin ihtiyacını görmektir. Maddi sıkıntısı olan kişi böyle bir akde müracaat eder. Çünkü onun için böyle bir mahsulü satması ucuza satması demektir. Evet. Alan kişi içinde bir kar vardır. Çünkü tüccar bunu ucuza alacaktır. Hı. Zamanı geldiğinde ise Kârı tahsil satıyor. ettiğinde ise karlı bir şekilde satacaktır. Çiftçi içinde kar vardır. Daha henüz tahsil etmemiş olduğu mahsulü şimdiden satmıştır. satmıştır. Bu anlamda her iki taraf için bir fayda vardır. ve Dolayısıyla olarak toplum için de bir faydası vardır. Ama dediğimiz gibi bu şartlara riayet edilmek kaydıyla. Şimdi bu kardeşimiz e, muhtemelen fıkıhla iştigal eden bir kardeşimiz ki internet satışlarını soruyor ve selam akdini e, bu Uyan bağlamda uyar mı, uymaz mı şeklinde değerlendiriyor. Evet. Çünkü dediğimiz gibi internet satışlarında e, çoğu olarak, genel olarak e, sahip olmadığı, daha henüz malik olmadığı e, mallar satılıyor. Evet. O zaman burada selemin şartlarına riayet edilerek satılması gerekir ki bu da e, her şeyden önce o malın misli bir mal olması. Yani çarşıda, pazarda, piyasada o maldan e, olması. olması gerekir. aradığı farklılık olmaması olsa da itibara e, alınamayacak derecede az farklılık Hı -hı. olması gerekir. Tabi bu da fabrikasyon mallar belki bu olabilir. Bir de paranın peşin olarak tahsil edilmesi yani vadeli bir satış söz konusu oluyorsa ki selam vadeli satış caiz değildir. Hı. Ama internet alışverişlerinin birçoğunda vade mümkündür. Kartla yapılabiliyor. Taksit Karta evet. taksit yapılabiliyor. İşte bunlara da riayet etmek suretiyle bizim bu konudaki tavsiyemiz e, alıcılar için değil de daha fazla e, bu işi yapan satıcılar Hı. için herkes kendi şahsına fetva sormaları. Hı. Yani ben böyle bir işleme giriş yapacağım. Ben internet üzerinden bir pazar açacağım. E, ben bunu nasıl yapmalıyım? ...ürünleri nasıl pazarlamayım, alışverişteki sözleşmemizi nasıl İslam hukukuna göre yapmalıyım şeklinde... ...şahsına münhasır fetva sormasını tavsiye ederiz. Evet. Çünkü dediğimiz gibi Selem yoluyla olabilir ama Selemin şartları vardır. Veya bazen ıssısna diye tabir ettiğimiz sipariş akdi tarzında olabilir. O zaman sipariş akdinde aranan şartlara riayet edilmesi gerekir. Bu şartlar doğrultusunda belki fetva verilebilir. O da kişinin anlatımına göre... Yapmak istediği işe göre. işe göre ona cevap verilecektir ki o yüzden burada bir genellemeden bahsetmek doğru Hı. değildir. Ama tabii bu dediğimiz gibi yani site açıp da satış yapacak kişiler için. E, müşteri olan kişi için bunu e, bilemeyeceğinden dolayı acaba bu mal onun elinde var mıydı yok muydu? E, bu manada bir araştırma onun için zordur ki buna mecbur da değildir zaten. E, onlar için değildi ama dediğimiz gibi satıcı konumunda olan kişilerin özellikle şahsına münhasır fetva sormalarını tavsiye ederiz. Evet hocam. Bir diğer sorumuz da e, hocam akika kurbanını ev halkı olarak annem babam eşim ve benim e, akika kurbanımı büyükbaş bir hayvanla dört kişinin akika kurbanı kesebilir miyiz? Annem babam 45-50 yaşlarında. Onlara akika kesilmemiş. Eşime de kesilmemiş. Toplu olarak böyle bir akika kesebilir miyiz? bir çocuk dünyaya geldiği zaman ebeveynin Mevlaali Hazretlerine şükür mahiyetinde Allah için kesmiş olduğu kurbana akika kurbanı denir. Hakikatte akika bu dönemde çocuğun saçı kesilir. Ve o saçının ağırlığınca altın veya gümüş tasat tüketilir ee, kurban kesildiği gün. Bu sebeple zaten bu kurbana da akika kurbanı demişlerdir. Hanefi mezhebine göre akika kurbanı kesmek e, vacip veya sünnet değil müstahaptır. Güzel görülmüştür yapılması tavsiye edilir ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam torunları için bunu yapmıştır. Hı hı. Hatta kitaplarımızda işte erkek çocuğu için iki kurban, kız çocuğu için bir kurban. Ama tabi bu imkanla alakalıdır, hı hı. bir mecburiyet yoktur. Ve kesilen bu kurbandan aile yiyebildiği gibi fakirler de yiyebilir, zengin de yiyebilir. Yani bir adak gibi değildir hı hı. hakika kurbanı. Ve bunun kesim zamanı ise çocuk doğduktan sonra blue çağını erinceye kadar olan dönemdedir. Ama evli olan, güzel olan çocuk bir haftalıkken işte akikasının kesilmesi, isminin verilmesi, saçının tıraş edilip o miktarda da tasarlıkta bulunulması tavsiye edilendir, güzel olandır. Ama blue çağına erdikten sonra ise artık daha akika kurbanı yoktur. E, sual eden kardeşimiz işte annesi babasından bahsediyor. Yani, Keşi, yani büyük şey. bir hayvan alalım. Bunları da hisseye ilhak edelim. Bu şekilde bir kesime yapalım. E, bu akika olarak değil ama Allah için bir kurban kesilebilir. Evin et ihtiyacı da bu manada Hı. görülmüş olabilir. E, ama tabii burada eğer kendi akikaları varsa yani küçük bir çocuğun akikası varsa bu bir ibadet olduğundan dolayı onu et için kesilen kurbana ilhak etmek doğru değildir. Hı. Yani müstakil kesmek gerekir. Evet ama normal kurban bayramına denk geldi diyelim ki hisselerden birinde akika'ya ilhak edebiliriz çünkü orada her bir hisse Allah için iraka Allah için olan bir Hı -hı. işlemdir cihetleri farklı dahi olsa yani farklı konumlarda da olsa eğer bunlar Allah için olduğundan dolayı Hı -hı. yani kurbet olduğundan dolayı Hanefi mezhebine göre bir hayvanda büyükbaş hayvanda bunların toplanması caiz olacaktır bu manada bu kardeşimize söyleyeceğimiz de bu olacak ama büyük yani bu lütfen yani ermiş olan kişiler için de kurba, yani Akika kurbanı e, yoktur. Ama Allah rızası için kesilip Kesinlikle. hem kendiniz için hem de etrafınızdaki insanlar ederler. Için. Bunda da bir mahsur lazım. Gelmez. Ama evet. o hakika değildir. Evet hocam. Bir başka sorumuz da ben her gün Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salavat getiriyordum. Cuma hutbesinde Allah Celle Celaluhu şirk konusu anlatıldı. Orada ibadet yaparken şirk koşulmayacak şekilde yapılmasını söylediler. Ben de sadece salavat getirmekte acaba sıkıntıya düşer miyim diye sormuşlar. Şüphesiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ismi anıldığında veya duyulduğunda salatü selam getirmek Müslümanlar için gerekli olan bir vazife. Ki bu noktada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şerifleri de vardır. Kim ki benim ismimi duyduğu halde salatü selam getirmezse ragime enfuhu. Yani burnu sürsün, ona yazıklar olsun şeklinde. Ee, ki bu manada, bağlamda birçok hadis-i şerifte vardır. Ee, ve sevabı da e, pek çoktur. Peki, Cuma hutbesindeki durumdan bahsediyor kardeşimiz. Ee, İmam Malik'in e, Muvatta adlı eserinde, İmam Muhammed ile rivayet edilen Muvatta'da bir hadis-i şerif nakledilmekte. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, Cuma saatinde, Cuma hutbesi esnasında, e, hutbe okunurken e, hutbeyi dinleyen cemaatten biri yanındaki arkadaşına sus hutbeyi dinle diyecek olsa ki bu bir emir, bir maruftur, tebliğdir yani demek ki o başka bir şeyle meşgul idi ona diyor ki sen e, şu meşguliyetinden vazgeç cuma hutbesini dinle diyecek olsa cumanın faziletini zayi etmiş olur diyor e, cumayı zayi etmiş olur diyor ancak şarihler faziletin zayi olacağı şeklinde ifadelerde bulunuyor e, bu noktada e, fuka diyor ki Cuma hutbesi namaz makamına kaimdir. Namazda yapılması yasak olan birçok hal ve hareketler Cuma hutbesi esnasında da yasaktır. E, ancak kişi hatibe karşı dönebilir. Yani kıbleye dönme zorunluluğu yoktur. E, oturuş şekli teşeğütteki gibi olmak mecburiyetinde değildir. Arkasına yaslanabilir, bağdaşını kurabilir. Ama hutbe esnasında, hatta kitaplarımızda, fıkıh kitaplarımızda e, imam efendi hutbeye çıkmak için ayağa kalktığında la salate ve la kelam ifadesi vardır. Ne konuşmak vardır ne de namaz vardır. Her şey biter ve o saatten sonra hutbe başlamıştır. Hutbeyi dinlenecektir. E, Abdülhay el-Leknevi ee, bu muvatta üzerine yazmış olduğu haşiyesinde bu konuyu ele alır ve der ki bir tebliğ ki bir emri bil maruf ki yasaklanmışsa kişinin yani konuşmasının durumunun ne olacağını da siz anlayın diyor evet. hutbe esnasında. O yüzden e, bu noktada e, hutbede dua yapılması makbuldur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam isminin anılması tabii ki çok güzeldir. Ama dinleyenlerin bu duayı sesli bir şekilde değil, sessiz bir şekilde amin demeleri, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ismi anıldığında da sessiz bir şekilde, yani içeriden gelecek şekilde salatü selam getirmeleri gerekir. Sesli bir şekilde bunu yapması uygun değil. Hatta hatiplerin uyarmaları uyarması da gerekir. Yani ben biraz sonra dua yapacağım. Sesli olarak bu duaya amin demeyin. Herkes içinden desin ki biz bunu Efendimiz Hazretlerimizin sıvı halklı dönemlerinde e, İsmaila camisinde hutbe irad ettiğinde e, defalarca işitmişizdir. E, cemaati uyarırdı. Ben şimdi biraz sonra dua yapacağım. Siz bu duaya sesli bir şekilde amin demeyin. Herkes içinden desin şeklinde uyarmasını da biliriz. E, o yüzden e, bunu hatiplerin yapmalıdır veya hutbeye başlamadan önce bunu uyarmalıdır. Çünkü bazı cemaat bu konuda hassastır, bazıları bu konuda hassas olmayabiliyor veya bilmeyebiliyorlar. Bu hakikaten önem gösterilmesi gereken bir konu. Cuma hutbesi esnasında konuşmak yoktur. Gerek dünyevi kelam olsun, gerek uhrevi kelam olsun, gerek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ismi anılmış olsun ki sallallahu Selam gerekse bir duaya amin demek olsun. Hatta o esnada verilen selam alınsın mı, alınmasın mı veya bunu daha sonradan almak gerekir mi? Fuka bunu bile talil etmiştir, bunu bile konuşmuştur. Hı çünkü selama cevap vermek gerekir ama o kişinin size selam vermesi bir masiyettir, bir günahtır o zaman bu günaha mukabil cevap verilsin mi içinden mi alalım yoksa hutbeden sonra mı bunu verelim şeklinde fukahanın birçok tahlili vardır, birçok ifadeleri vardır yani bu kadar önemli bir konudur cuma hutbesi esnasında konuşmamak inşallah buna daha dikkat etmemiz gerekir ki dikkat Hoca edelim inşallah e, imam kardeşlerimiz büyüklerimiz de mesela el açtırıp mesela özellikle dua yaptı. Cemaat amindesin diye şeklinde. Evet. Burada cemaatimizin birazcık daha mesela bu konuları bilen cemaatin e, hani hoca efendiyle arası iyi olanların, imam efendiyle e, gidip kendilerini bir şekilde güzel bir dille anlatmaları Yarması daha yani. güzel olur. E, şüphesiz tabii ki menra amin aminküm kerem fel yugayir biyedihi buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Biriniz bir yanlışı gördüğü zaman imkanı varsa eliyle, imkanı e, yoksa diliyle, ona da imkanı yoksa en azından kalbiyle Hı -hı. E, tepkisini ortaya koysun. Dolayısıyla bu bağlamda bu bir yanlıştır. Ama tabi cuma hutbesi de duaların kabul olunduğu yerlerden evet. bir tanesidir. Bunu da göz ardı etmemek gerekir. Bununla alakalı sahih hadis-i şerifler de vardır. O yüzden bazı hoca efendiler de dua etmekten çekiniyor cemaat amin diyecek evet. diye. Yani sesli bir şekilde amin diyecek diye. O yüzden bunu yani bu teraziyi iyi dengelememiz gerekir. E, hatipler dua edeceğiz diye cemaati uyarsınlar ve duaya da aminlerini de sessiz bir şekilde söylesinler diye bunu her defasında söylemediği cemaat de kendilerini bu manada inşallah uyarırlar deriz. Evet hocam. Burada e, Efendimiz ve selamı bolca salavat getirmek. De, allah Teala şirk koşma gibi bir durum söz konusu. Haşa. Peygamber'e, yani ayet kerime hocam? var. Evet. Ee, yani Allah-u peygambere salat ediyor. Ey müminler siz de ona salat edin şeklinde ki bu manada Efendimiz'e salatü selam getirmek değişir bir ibadettir, bir sevaptır. Ve kişi ondan dolayı ecir alacaktır. Bir de sohbetlerde duyduğumuz kadarıyla hocam, e, herhalde Riya konusunda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a e, salatü selam getirdiği zaman siz onu riya niyetiyle bile yapmış olsanız diyor ondan sevap kazanacağınızı yine alimlerimizden, değerli hocalarımızdan evet. dinlemiştik. Hani başka türlü namaz kılarsınız veya farklı bir ibadetinizi söylersiniz, bu riyaya girer. Belki sevabını kaybedersiniz ama e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salavat getirmekle e, bunda da yine bir sevap kazanacağımızı söylemişlerdi. E, i̇nşallah bu konulara daha da hassas Davranırız. En azından hoca efendilere de bu konuda hutbe konusunda da, dua konusunda da e, cemaatimizden araları iyi olanların güzel bir şekilde uyarmasında fayda var. Bir başka sorumuz hocam, e, biz inşaat firmasıyız, İnşaat yaparken inşaat hangi aşamadayken mülk olarak hesaplayacağız? Para elimize geçtikten sonra bir yıl bekletmeden hemen başka bir şantiye aktarılıyor. Biz bunu nasıl hesaplayabiliriz demişler. Genelde inşaatla iştigal eden müteahhitlerin çok sıklıkla sual ettiği sorulardan bir tanesidir bu. Çünkü zekat verecektir. Zekatı nasıl hesap edecektir? Mali bir ibadet olan zekat. Tabi zekatta aranan şartlardan bir tanesi, yani birçok kalemde zekat vardır. Bunlardan bir tanesi de uruzu ticari diye tabir edilen ticaret mallarıdır. Yani alsat yaptığınız mallardır. Hmm. Tabi ticaret malı derken e, bazılarımız bunu yanlış algılayabiliyor. Üzerinden para kazandığı mal ticaret malı değildir. al alsat yaptığı mal ticaret malıdır. Hmm. Yani sizin bir tezgahınız var, tezgahınızdan para kazanıyorsanız o tezgah ticaret malı değildir. Veya işte ticari taksiniz var. Ki adı üzerine ticari taksi, bundan para kazanıyorsunuz ama o taksinin bizatihi kendisi ticaret. ticari değildir. Veya minibüsünüz vs. veya kamyonunuz, kamyonetiniz. Ticaret, al-sat yaptığınız malın bizatihi kendisidir, evet. uruzu ticare. Böyle bir mal zekata tabidir. Çünkü ticaret hakiki nemadır, yani o paranın malın artışıdır. Hükmin amadı biz altıya altın, gümüş veya paradır. Ticaret yapmıyorsunuz ama kenarında dursun şeklinde koyduğunuz parada da e, fukyan, hükmen, nema var kabul edilir. Onun da zekatını vermeniz gerekir. Tabi onun zekatını e, nasıl vereceksiniz? E, öncelikle miktarın nisabı ulaşmış ki olması gerekir nisabı ulaştıktan sonra da üzerinden bir yıl geçmesi hmm. gerekir. Tabi her nisabın üzerinden bir yıl geçme şartı da yoktur. Yani varsayım olarak söyleyecek olursak nisabı diyelim ki 10 lira olduğunu takdir edelim. Sizin işte Ramazan'ın birinde 10 liranız var veya Ramazan'ın beşi sene olsun Ramazan'ın beşinde 10 liranız var. Bir dahaki yıl geldi Ramazan'ın beşinde 20 liranız oldu. Hmm. Ama o Son 10 lira Ramazan'ın dördünde elinize geçti. Siz 20 liranın zekatını evet. vereceksiniz. Yani 10 lira üzerinden yıl geçti, onu veririm öteki onun daha henüz bir gün üzerinden geçti diye bir şey yoktur. Yani nisabın üzerinden yıl geçtiği zaman elinizde mevcut olan ne varsa bunun zekatı verilir. Sene içinde istifade edilen sene içinde elde edilen mallar da buna ilhak olacaktır. Şimdi inşaat sektöründe olan kardeşlerimizin e, meseleye sormaları da şu açıdan oluyor. Bizim elimizde bir sermayemiz var, bir paramız var. Biz o parayı e, inşaata yatırıyoruz. Ama inşaat e, sektörü yani bir marketçinin reyonundaki mallar gibi değildir. Evet. Yani al hemen paraya çevir şeklinde değil. Belki o inşaatın olumu e, birkaç yıla da tekabül edebiliyor yapılışı. Bu esnada satılabiliyor, biliyor mallar. Ee, biz bunu her yıl nasıl hesap edeceğiz? Şeklinde soruyorlar. Tabii bu kardeşimiz mesele biraz daha farklı e, canahtan yaklaşıyor. Biz bunu paraya çeviriyoruz. Parayı aldıktan sonra o parayı elimizde bir yıl kalmadan başka, başka inşaatıya inşaatı diyor e, dolayısıyla sanki zekat yokmuş gibi düşünülüyor ama e, bu eğer o inşaattaki gayet ticari bir mal ise ticari bir gayet için yapılmışsa o kah para olsun kah mal olsun önemli değil. Hmm. Netice itibariyle yani yıl içinde bazen paraya dönmesi bazen mala dönmesi sonucu değiştirilmez. O miktar rakam sizde varsa o zekata tabidir. Evet. Yıl sonu geldiği zaman paraysa para olarak vereceksiniz. Malsa mal olarak hesap edip onun zekatını vermekte mükellefsiniz. Peki inşaatı nasıl hesap edeceğiz? Yani yılımız geldi, zekat verme zamanımız geldi, elimizde henüz paramız yok, inşaatımız var ama inşaatımız da daha bitmedi. Veya bitlama satılmadı. Hı hı. Şu andaki o malınız e, tıpkı bakkalcının reyonundaki mallar gibidir. Yani püskürtü, unuydu, şekeri gibiydi. Evet. Mevcut şöyle bir mal. Şu anda kaç paraya mal edilebilir, kaç paraya yapılabilir. Onu hesap edersiniz. Bakın mal ettiğiniz fiyattan bahsetmiyorum. Siz belki zamanda. Satış fiyat mı hocam yoksa mesela işte inşaat. Evet. Onu ona te yani temas edeceğim. Soracağınız anladığım için hı hı. kaç paraya mal ettiğiniz hı. değil. Çünkü siz onu zamanda çok ucuza mal etmiş olabilirsiniz Hı. veya çok pahalıya mal etmiş olabilirsiniz Hı. ama şu anda bunun değeri kaç para? Yani böyle bir daire şu haliyle kaç paraya mal edilebilir? Bunu hesap edersiniz ve sizin mal varlığınız o demektir. Onun zekatını vereceksiniz ee, velev ki onu o günlerde satmış olmayasınız olmasanız bile. Bu maliyet konusunu anlatırken bazı kardeşlerimizin kafasını karıştıran bir durum var. Ya yani ben bunu kaç paraya mal onu hesap etmem gerekmez mi? Bunu aslında en bariz olarak anlayabileceğimiz bir sektör olarak kumaşçılar çok bunu sual edebiliyor. Biliyorsunuz sezona göre kumaşların fiyatları değişebiliyor. Evet. Yani diyelim ki bunu bir kumaş olduğunu düşünelim. Bu sezonunda bunu kumaşçı 10 liraya alıyor metresini. Ee, o sezon onu tüketemiyor, satamıyor. Ertesi seneye geçiyor ama ertesi sene bu sezon devam olmadığı için bu kumaşı piyasadan 2 liraya da temin edebiliyor. Hı hı. Ama onu 10 liraya temin etmiş zamanında. Evet. Ve şu anda elinde de bu mal var. Bunun için zekatını kaç paradan hesap edecek? Eski mal etmiş olduğu 10 liradan mı, şu anda mal edilebilecek liradan. 2 liradan mı? El cevap onun reel değeri. Şu anki reel değeri de nedir? Senin mal ettiğin değer değil. Şu anda o kaç paraya alınabilir? Hı. Kaç paraya mal edilebilir? İnşaat için de bu böyledir, bakkalcının reyonundaki işte şekeri, tuzu, unu içinde bu böyledir. Veyahut da herhangi bir ticari sektördeki o ticaret malı için de aynı şeyi söylememiz mümkündür. Yani yılınız geldiğinde paranızı artı dükkanınızdaki veyahut da elinizin altındaki ticari mallarınızı toplarsınız, alacaklarınızı ona katarsınız, borcunuz varsa borcunuzu buradan düşersiniz, kalanınız zekatını verirsiniz. Evet, yani bardağı 2 liraya aldınız, 5 liraya satıyorsunuz. Bunu hesaplarken 5 lira üzerinden… Yok, 5 liraya satıyorsunuz ama satmadınız. Evet. O sizin karınızdır. Daha henüz tahakkuk etmemiş olan kardan dolayı zekat vermenize gerek yoktur. Evet. Şu anda bu bardak e, elimde duruyor mu, kaç paraya ben bunu alabilirim? Kaç paraya temin edebilirim? Hı -hı. Kaç paraya satabilirsiniz değil. Eğer siz toptancıysanız toptancılara göre, parakenciyseniz parakenci piyasasına göre kaç paraya mal edebilirim? Evet. Onun 5'likten sonra bulduktan sonra onun reel değeri o demektir. O değerden zekatını vereceksiniz ona. Evet hocam. Meseleyi bu şekilde algılamamalısınız. Yani herkesin gerekiyor. kesimden kesmede çok farklılık fark Farklılık olacaktır. Evet. Şüphesi. Yani sektörden sektöre de hmm. farklılık olacaktır. Ee, bu manada çok dikkat etmemiz gereken durumlardan bir tanesi. Yani bir mal elimizde durduğu zaman bunun zekatını neye göre vereceğiz? Hı hı. Zekatını hesap ederken kendi mal ettiğin bedel mi? Şu anda mal edebileceğim bedel mi? Yoksa ileride satmayı düşündüğüm bedel mi? Değil hı hı. şu anda o malın reel değeri olarak hesap edilecek. Bir de yine sual edilen meselelerden bir tanesi. Yani mesele meseleyi açıyor. Evet. Bunu da anlatmak isterim. Bazen müteahhit daha binayı bitirmeden, daireyi tamamlamadan satıyor. Hı hı. Ee, bir para alıyor, elinde parası var. Peşin satıyor veya vadeli satıyor. Ama borcu da var. Çünkü nedir o borcu? O daireyi tamamlayacak. Evet. Ve yıldı geldi, senesi geldi. Zekatı nasıl hesap edecek? Hmm. Elinde bir miktar parası var. İşte tamam bir binası var. Binadan diyelim ki on dairesi varsa dokuz tane dairesi kendine ait ama bir daireyi satmış. Hmm. Ama o bir daireyi de yapması gereken bir takım masraflar, masraflar. var. Ve ne kadar masraf yapılacağı belli değil. Çünkü yani onun teslim edileceği zamana kadar demire ne kadar zam gelecek, işte çimentoya ne kadar zam gelecek veya işçilik ustalığı ne da. olacak belli değildir. Bu anlamda maliyet hesabı tam kesin olarak tespit edilemeyebilir. Burada nasıl hareket etmelidir? Bir bunun açısından bir de şöyle düşünün, siz ticari gayeyle arsadan daire aldınız. Hmm. Parayı verdiniz, daire alacaksınız ama daha henüz daireniz yok. Istisna sipariş haktı evet. Ve gayeniz de ticari gaye. Yani alsat yapma niyetiyle aldınız. Hı -hı. Ve sizin de zekat verme zamanınız geldi. Alacaklısınız ama alacak olduğunuz şey daire. Dairenin fiyatını nasıl tespit edeceksiniz? Evet. Şu anda olan bir daire Hiçbir değil. Şey İki aşamalı bir meseledir Hı -hı. bu. Burada e, biz bu konuyu bizim fıkıh heyetindeki hoca efendilerle konuşmuştuk. Yani hakikaten sıkıntılı olan bir konu. Bunun tespiti nasıl olacaktır? E, buna dair açık ibarede de göremedik. Açıkça bunu söylemek de gerekirse... Bunun sebebi de istisna diye tabir ettiğimiz sipariş aktini e, fakihlerden bazıları yani alimlerimizin bazısı bir alışveriş olarak değil bir vaat olarak görmektedir yani bir söz olarak görmektedir. Bazıları ise bunu bir alışveriş olarak görüyor ama lazimi olmayan bir alışveriş olarak bağlayıcı olmayan Bağlıyorum. bir alışveriş olarak görüyor. Bazıları ise ki bunu bağlayıcı bir alışveriş olarak da görebiliyor. Tabii alışveriş Olarak baktıktan sonra yani bir akit baktıktan sonra makudun aleyh, yani akte konu olan şey ne? Daire mi, amel mi? Bu konuda ayrı bir tartışmaya sebebiyet veriyor. Bunların her birinin gidişatına göre verilecek cevap da farklı olacaktır. Evet. O yüzden biz bu konuda e, aramızdaki tartışma neticesi olarak şöyle bir karara bağlamıştık ki bunu da duyurmuş olalım. Bizim fetvatına soranları da o şekilde söylüyorduk. Burada müteahhit açısından meseleye baktığımız zaman müteahhit satmışsa eğer daireyi parasını almışsa o daireyi teslim edinceye kadar borcu almış olduğu rakam olarak düşer. Yani varsayım olarak ben binayı yapıyorum size bir daire sattım. 10 liraya sattım ve 10 lirayı sizden aldım. Aynen. Ve size ben bir daire teslim edeceğim. Zekat zamanım geldi. Zekat zamanında işte binamı hesap ediyorum. İşte şu kadar değer var. Diyelim ki 100 lira değeri var. Hı hı. Ama benim bir dairede borcum var. Ama ne kadar masraf edeceğim belli değil. Onu biz şöyle hesap ediyoruz. Ben sizden kaç para almıştım? 10 lira. Daireyi teslim edinceye kadar size 10 lira borcum var demektir. Hı. O zaman 10 lira borcu düşerim. Borcu Geri kalan o binanın reel değeri, şu andaki değeri değilse o şekilde zekatını veririm. Hı. Müteahhit açısından. Evet. Peki sizin açınızdan siz de varsayım olarak o daireyi ticari gaye ile evet. ve parayı da vermiş oldunuz ama daha henüz daireyi almadınız. Hı -hı. Alacaklı durumdasınız. Alacaklı olduğunuz şey Hı -hı. aslında dairedir. Ama daire bir, e, değer bir değeri var ama daire yok. Hı -hı. Yani o değeri biçemeyeceğiz. Orada da diyoruz ki, daireyi teslim alma tarihine kadar o verdiğiniz paranın zekatını Hı -hı. vereceksiniz. Daireyi teslim aldıktan sonra dairenin bizati değerini neyse olacak. Bu vesileyle yani hem akdin lüzumiyetini itibar ederek Hı -hı. hem e, makudun aleyh diye tabir ettiğimiz satışa konu olan malın bizatihi daire olduğunu düşünerek e, böyle bir e, çözüme başvurduk ki e, yaptığımız istişare neticesiyle sonucun bu olacağı ve bu şekilde de bunu duyurmuş olduk da O yüzden e, yani e, Özellikle zekatla iştigal eden, genelde tabii kat şeyden, arsadan daire alanlar ticari gayeli almıyorlar. Onların Oturmak böyle bir sorusu ya. olmuyor. Yani zekat verme konumunda zaten Olur. değiller. Ama müteahhitler için özellikle bu sıkıntı olan bir mesele. Çünkü sermaye durumuna göre bazıları inşaatı bitirmeden satışa arz edebiliyor. Evet. Ve bunları borç olarak düşünülebiliyor ama bu borcu nasıl düşürülecekler? Bu hakikaten sıkıntı olan bir meseleydi. Onu da bu şekilde şey olduğunu inşallah oldu. ifade etmiş olduk. Yine kıymetli izleyenlerimize şunu da söylemekte fayda var. Zekatla alakalı önemli bir ibadetle alakalı yine kafamıza soru işaretleri varsa lütfen onları da fetva hattımıza sorabiliriz. Ee, yine saat 10'da başlıyor. Evet. Değil mi hocam? Evet. Onunla 4 arası evet. yine değerli hocalarımız orada sizlere sorularınızı cevaplıyorlar. Kısa bir ara gideceğiz inşallah hocam. İnşallah. Ee, değerli izleyenlerimiz sizlerle sorularınızı ilmihalet lalegül tv.com.tr adresinden bizlere gönderebilirsiniz. Kısa bir ara aradan sonra buradayız inşallah. Kıymet izleyenlerimiz İlmi Al programımıza devam ediyoruz. nokta adresine gelen sorularımızı yanıtlıyoruz. Ee, bir başka sorumuz hocam. Sürekli yerlenme sıkıntısı yaşıyorum. Namazlarımı nasıl eda etmeliyim? Yerlenme abdesti bozan bir hadestir. Ee, şüphesiz bu hal e, abdesti olan bir kimsenin abdesini bozar ve abdest almasını gerekli kılar. Ancak bu halin daimi olması durumunda kişinin özür sahibi olup olmamasıyla mesele irtibatlandırılmalıdır ee, tabi Özür sahibi olursa o zaman deriz ki her namaz vakti için abdest alır o namaz vakti içinde o özrüne sebebiyet veren şey neyse ki sualde yerlenme dendi. Hı -hı. O vaki olsa bile abdesti bozulmaz. Vaktin sonuna kadar e, dilediği kadar namaz kılabilir, dilediği kadar Kur'an-ı Kerim'e Hı -hı. tutabilir. Ve abdestsiz yapılmaması gereken ibadetleri abdestiyle yapabilir Hı -hı. deriz. Tabi özürlü nasıl olunur? Bunun için üç aşama vardır. Özrün sübutu, özrün devamı ve özrün nihayete ermesi. Bunu aslında birçok programda işlemiştik. Hayır. Ama tekrar rahsen kuralınca tekrar etmek güzeldir. Özrün sabit olabilmesi için, yani bir insana sahibül özür denilebilmesi için bu özürde istimrar dediğimiz devamlılık şartı vardır. Ve bu devamlılık bir namaz vaktini baştan sona kadar tamam etmesi, kaplaması gerekir. Yani varsayım olarak diyecek olursak öğle vakti girdiğinde özür sahibi olan bir kimse ikindi vaktine kadar bu özü devam edecek ve arada kesiklik olmayacak. Eğer arada kesiklik olursa o kesiklik zaman zarfında abdest alıp namaz kılacak kadar bir fırsat olur mu olmaz mı buna bakarız. Eğer bu derece bir fırsat bulursa orada özür daha sabit olmamıştır. Ama abdest alıp namazını kılacak kadar fırsat bulmadan istimrar varsa devam etmişse özrüne sebebiyet veren şey neyse bu kişi artık özür sahibi olmuştur. Hmm. Birinci aşama bitti. Evet. Peki özrün devamı için artık istimlar şartı yoktur. Yani diyelim ki öğle ile ikindi arası özür sabit oldu. İkindi ile akşam arası bu özrün devam etmesi şart değil. Bir kere zuhur etmesi yeterlidir. Hmm. Yani özle sebebiyet veren işte sualde yerlenme ise ikindi ile akşam arası kişi bir kere ondan dolayı yerlensek, tabii irade dışı yani özrünü gerektiren o şey neyse o şekilde yerlenecek olursa özür devam eder. Yani özrün başlangıcında istimrar vardır ama özrün devamında istimrar yoktur. Özün nihayetinde bitmesinde ise aynı şekilde istimrar ama bu sefer adem itibariyle yani yokluk. Yani diyelim ki konumuzda yerlenmeydi. Öyleyle ikindi arası bu daimi oldu, özür sabit oldu. İkindi ile akşam arası bir kere oldu, özür devam eder. Ama akşamla yas arası hiç olmadı, özür bitmiştir. O yüzden bu kardeşimiz eğer özür sahibi olmuş ise, bunu kendisi bilecektir. Ee, artık bunun konumu diğer sağlıklı olan kişilerden farklıdır. Ne yapmasıdır? Vakit girdikten sonra, hangi namazın vaktine namazını kılacaksa, vakit girdikten sonra abdestini alır. Almış olduğu o abdestle vakit çıkana kadar, dilediği kadar ibadetle meşgul olabilir. O mazeretinden dolayı abdesti bozulmaz. Ama bu şu demek değildir. Nasıl olsa ben özür sahibiyim, yerlenmekten dolayı abdestim bozulmuyor. İşte affedersiniz, bevlettim, küçük su döktüm, abdestim bozulmaz değil. Yani farklı hadeslerden dolayı abdest bozulur. Evet. O e, hades neyse, abdestini bozan durum, yani özrün oluşmasını gerektiren şey neyse, o sadece af kapsamındadır, diğerleri değil. Hı -hı. Bu kardeşimize de söyleyeceğimiz budur. Yani yerlenmesi eğer daimi ise özür sahibi olduktan sonra vakit içinde abdestini alır, o vakitte dilediği kadar namaz kılar, yerlenmesi ona zarar vermez. Hı -hı. Tabii burada... E, vaktin girmesiyle mi abdesti bozulur? Vaktin çıkmasıyla mı? Bu noktada İmam-ı Azam Ebu Hanife ve i̇mam Ebu Yusuf Allah onlara rahmet eylesin. ikisi iki müştehit arasında görüş farklılığı vardır. Vaktin girmesiyle diyen, vaktin çıkmasıyla diyen veya her ikisiyle şeklinde görüşte olanlar vardır. Ama tercih edilen görüş. Tabi bu aslında semerisi sadece sabah namazında yani sabah namazıyla öğle namazı arasında zuhur ediyor. Çünkü diğer namaz vakitlerinde bir vaktin bitmesiyle diğer vaktin girmesi aynı anda oluyor. Aynı anda. Ama sabah namazının evet. vaktinin çıkmasıyla öğle namazının vaktinin girmesi evet. aynı anda evet. değil. Arada mühmel bir vakit var. Evet. Yani bir vakitsizlik var. Evet. Namaz vakti yoktur. Evet. İşte vaktin çıkmasıyla bozulur diyenlere göre kuşluk vaktinde almış olduğu abdest ile öğle namazını kılabilir. Evet. Özellikle cuma namazları için bunu çok soruyorlar. Evet. Yani biz özür sahibiyiz. Cuma namazına gitmeden evimizde abdest alıyoruz. Ee, sonra camiye gidiyoruz ve ezan camideyken okunuyor. Hmm. Eğer ezan okunduktan sonra abdest alıp cumaya gitsek yetişemeyeceğiz. Ne yapacağız? Ee, i̇şte bu kişi için vaktin çıkması ki tercih edilen görüşte budur. Kuşluk vaktinde almış olduğu abdestiyle cuma namazını hmm. kılabilir. Niye? Çünkü bir vakit çıkmıyor, bir vakit giriyor. giriyor. Ama e, sabah namazında almış olduğu abdestiyle işrak namazını kılamaz. Niye hmm. vakit çıkmıştır? Çünkü... E, vakit girmiş olmasa da vaktin çıkmasıyla abdesti bozulmuş olacaktır. Ama Hanefi mezhebinde tercih edilen görüş vaktin çıkmasıyla olduğundan dolayı dediğimiz gibi kuşluk vaktinde aldığı abdestiyle e, öğle namazını kılmasında bir mahsur lazım gelmez. Yeter ki özür sahibi olup olmadığını iyi tespit etsin. Evet. Bir e, özellikle yerlenme ile alakalı hocam. E, bu yerlenme sırasında ortaya çıkan bazı mesela e, lekeler de olabiliyor. Bunların durumu namazın sıhhatine engelmediğim veya abdest, işte büyük abdest bozuluyor. Evet. Bu şekildeki son şey nedir yani hocam? Onu şöyle ifade edelim. Özür sahibi kişi olduktan sonra o özü gerektiren durum, işte bu kanama olabilir veya da işte bevli kaçırılması olabilir Hı. veya bahse konu olan yerlenme olabilir. Bu mesele ayrı değerlendiriliyor ve bundan kaynaklanan necaseti üzerinde barındırması ayrı değerlendirilir. Evet. Çünkü abdestin bozulması ayrı bir şeydir. Abdest bozulmadığı halde üzerinde necaset varken namaza mani derecede necaset varken namaz kılınması kılınmaması o da ayrı bir şeydir. Bunları birbirine karıştırmamamız gerekir. Ancak kaynaklarımızda deniyor ki özür sahibinin diyelim ki e, affedersiniz bevl kaçırıyor, devamlı idrar geliyor ondan e, veya devamlı bir kanaması geliyor. O özür ilk sabit olurken o kanama esnasında kanamayı alsak temizlesek namaz kılacak kadar fırsat vermeden yine aynı miktar geliyorsa namaza mani olacak veya bevil geliyorsa veya bahsettiğiniz gibi öyle keleme söz konusu oluyorsa bu kişinin apt yani o halde namazını kılmasına mani yoktur. E, necaseti evet. taşıdığından da. Yani o konuda da mazeretli olmuş kabul edilir. Hı hı. Zaten bahsettiniz yerlenmede o kirlilik e, çok fazla olmaz. Yani e, namaza bir mani derece derecede, hocam, namaza o. mani derecede ki bir dirhem miktarı diye tabir ediyoruz. O miktara ulaşmadıkça zaten e, kişinin o halde namaz kılması sayıttır. Tabii e, ama yani iç çamaşırında böyle bir kirlilik olduğu halde, bunu bildiği halde af kapsamında olsa bile onu temizlemek lazımdır. O halde namaz kılmak da mekruhtur. Evet da ayrı ifade etmek gerekir. Vücuttakinden bahsediyorlar. Bazı yerlerde özellikle yörelerde taşla temizlik e, yapanlar var, suyu bulamayanlar var veya ne bileyim işte askerde olan veya polis kardeşlerimizden böyle bir şey vardı. soru mazeretlilikle alakalı evet. değil de genel olarak diyorsunuz Hı -hı. E, necasetten temizlik, taharet şarttır. Eğer evet. e, e, e, yani taşla temizlik de olabilir. E, yeter ki tabii taşla temizlik kaynaklarımıza geçiyor. Hı -hı. Fıkıh kitaplarımızda vardır. Ama bu biraz da kişinin yemesi, içmesiyle alakalı. Gıdaların konumuyla da alakalıdır. Hı. Yani çok fazla yağlı yiyeceklerin yenmesi durumunda temizlik taşla sağlanmayabilir. Hı. Bu durumda illaki yıkanması gerekir. Ama kuru gıda tüketen bir kimsenin temizliği belki taşla da sağlanması mümkün olabilir. Buna göre de değerlendirim Ama tabii bu konuda en güzeli suyla da tam manasında temizliğin yapılmasıdır. Evet hocam. Bir diğer sorumuz da çok önemli sorulardan bir tanesi hocam. Günümüzde de çokça var. Hanımım benim ablamdan süt emmiş. Bu durumda ben onun dayısı durumuna düşüyor muyum? Birçok mesela yetim kalan evlatlarımız var. Onlara mesela süt yapmak isteyen çok insan çıkıyor ama bu bir şey altına alınmıyor, not altına alınmıyor. Evet. Tabii ki e, İslam hukukunda erkek ile kadının evlenme evlenmesi veya evlenememesi konusu incelenirken muharremat başlığı altında işlenir. Yani haram olan kadınlar, bir erkeğin evlenmesi yasak olan kadınlar kimlerdir? Ve bunlar da üç başlıkta değerlendirilir. Birincisi karabet, akrabalık bağından kaynaklanan beraberlik. İşte kişinin eee evlenememesi, kızıyla evlenememesi, yenge e, işte kız kardeşiyle evlenememesi, halasıyla evlenememesi gibi. Eee ikincisi bu e, dünürlükten kaynaklanan mahremiyet. Bir erkekte bir bayan evlendiği zaman işte e, bayan açısından o erkeğin usul ve furusunun bayana haram olması, erkek açısından da o bayanın üst ve alt soyunun erkeğe haram olması sıhriyetten kaynaklanan bir mahremiyet. Üçüncüsü ise rada diye tabir ettiğimiz sütten kaynaklanan mahremiyettir. E, ve bu mahremiyette ebedi bir mahremiyeti gerektirir. Yani daimi bir mahremiyettir. E, böyle bir erkekle böyle bir kadının beraberliğe evlenmesi mümkün değildir. Tabii bunun gerçekleşmesi nasıl olacaktır? E, bu konuda bazı noktalarda ittifak varken bazı noktalarda mezhepler arasında görüş farklılığı da vardır. Hmm. E, peki görüş farklılığı olan meselelere baktığımız zaman genel olarak emme şekli ve emme yaşı. Hmm. E, yani ne kadar emmiş? Ee, ve hangi yaşa kadar emmiş veya hangi yaştan sonra emmiş e, bu noktada farklı görüşler var. Hanefi mezhebine göre bir damla dahi olsa iki veya iki buçuk yaş öncesinde kişi süt emmişse sütlülük tahakkuk eder, hmm. sütlülük sabit olur. Şafii mezhebine göre işte beş mudga diye tabir edilen e, doyuncaya kadar e, beş sefer emmesi gerekir. Yani bir kerelik emmek yeterli değildir e, veya bir damla çocuğun midesine sütün geçmesiyle sütlülük tahakkuk etmez. Evet. Peki süt tahakkuk ettiği zaman süt emen kişinin bizatihi kendisi o aileye ilhak olmuştur. Ve kural olarak e, nesepten haram olan sütten de haram olur. Yani nesep itibariyle mahremiyet neyse sütte de aynı mahremiyet söz konusudur. Ama bu sadece süt veren aile açısından. E, süt emen kişi o aileye ilhak olur ama süt, vere, süt emenin ailesiyle bir irtibatı olmaz. Yani hatta burada denir ki süt verenin kendisi, çe, e, süt emenin kendisi, süt verenin ailesi mahremiyet meselesindedir. Hmm. Şimdi sualde diyor ki kardeşimiz, e, ablam. ablam şey, hanımın ablamdan süt emmiş diyor. Şimdi ablasından süt emmesi demek hanıma ablasının süt çocuğu demektir. Evet. Süt çocuğu olduğuna göre bunun da aslında süt yeğeni olmuş oluyor. Yani bu süt dayı olmuş olacaktır evet. ki nesepte dayılık mahremiyeti gerektirdiğinden dolayı sütlülükte de bu dayılık mahremiyeti gerektirir. Ve böyle bir evlilik mümkün değildir. Tabii burada şöyle bir şey daha var. Bizim evlenmemiz var, evlenmişiz, belki çocuk çocuk sahip olduk. Böyle bir haber bize geldi. Biz buna göre değerlendirmeye tabi tutabilir miyiz, tutamaz mı? Fıkıh kitaplarımızda deniyor ki, Erraza yetbutu bima yetbutu bihil mal. Süt, mal neyle sabit oluyorsa sütlülük de bununla sabit olur. Yani biri kalkıp da, işte efendim üzerinizdeki gömlek bana ait dese, Böyle bir iddiada bulunsa bunun bu iddiasının geçerliliği bu iddiasını ispat etmesiyledir. iledir. davada bulunmasıyla o mala sahip olmaz. Keza biri kalkıp da işte siz süt kardeşsiniz veya ben işte senin hanımının filancıdan emdiğini biliyorum demesi yeterli değildir sütün oluşabilmesi için. Tabi siz buna inanıyorsanız durum farklı. Eğer gerçekten böyle olduğuna kanaat getiriyorsanız o onu ispat edememesi sonucu değiştirmez. Ama böyle bir inancınız yok, böyle bir bilginiz yok. Biri kalktı, böyle bir iddiada bulundu. O iddiasını ispat etmek zorundadır. İspat edememesi, ki iki şahitli ispat hmm. edememesi durumunda sizin de böyle bir itikadınız, böyle bir inancınız, yani öyle bir emmeyi ben bilmiyorum, öyle bir şeyi biz duymadık, görmedik. E, o muhtemeldir ki sen başka bir niyetten dolayı bunu söylüyorsun. Hmm. E, böyle bir ihtimal de olabiliyor ki bunu çokça duyabiliyoruz evet. da. O zaman buna itibar edilmez. Ama yok gerçekten de emdiğini herkes biliyor, siz de biliyorsunuz veya ona itimat ediyorsunuz, bu böyledir. O zaman derhal ayrılmak gerekir. Çünkü mahrem olan bir kişiyle evliliğin, beraberlik, nikah hakkı yok kabul edildiğinden dolayı o beraberlik Allah muhafaza zinadır. Hatta zinadan da kötüdür. Peki bilmedikleri değil. için o yapılan ilişki veya çocuklar Öncesi için bir sıkıntı olmayacak. Çünkü insan mazur kabul edilebilir bu manada. Hmm. Çocukların nesebiyle alakalı da e, baba o çocukların nesebini kendisinden olduğunu iddia ettiğinden dolayı nesepte de bir sıkıntı hmm. olmayacak. Ama bu saatten sonra bunların birlikteliği, ya, beraberliği caiz olması haramdır. Kesinlikle kaçınılmalıdır. E, yani ayrılmaları gerekir. E, tabii ama sütlük nasıl tahakkuk etmiş bunu da araştırsınlar. Hı hı. Yani belki e, iştihadi olarak bir mezhebe göre kurtarılılığı varsa e, yuvanın yıkılması da zor olabiliyor. Bazen torun sahibi olunuyor, e, sütlük ortaya çıkıyor, ne yapacaklar? Bu gibi durumlarla da karşılaşabiliyoruz. Evet. İşte bir damla emmiştir. E, bu zaten Şafi mezhebine göre süt tahakkuk etmez. Bu gibi durumlar göz ardı edilmemeli. Ama iplidada, başlangıçta evet. ufacık bir şüphe dahi varsa onunla evlenilmesin, ondan kaçınılsın. Ama evlilik vuku bulmuş, aradan zaman geçmiş, çocuk çocuk olmuş, belki torun olmuş. Hı hı. O zaman mesele iyice irdelenmeli. Sütlük var ama nasıl var? nasıl tahakkuk etmiş, kaç yaşında emmiş, emdini kim söylüyor şeklinde biraz da sorgulanmalı. O zaman her şeyi daha detaylı bir şekilde, mesela fetva ar Tabii. aranabilir ya da yakınınızdaki güzel Bu bir hoca efendiyle... Bu biriyle evet. veya fetva hattını ararsa oradaki arkadaşlarımız gerekli malumatı kişinin Kendine şahsına emin mi? hazır olarak verir. Evet hocam. Bir diğer sorumuz hocam. Kur'an okumak için aldığım teyemmümle namaz kılabilir miyim? Teyemmüm abdestin halefidir hmm. abdestin olmayacağı olamaması durumlarında teemmüm devreye girer tabi bunun olmaması e, abdest malumunuz suyla alınır hmm. e, kişi suyu kullanamıyor kullanamaması ya su olmadığından dolayıdır veya su var ama suyu kullanacak sıhhata sahip değil veya kullanmasıyla hastalığı artacak veya tedavi süreci uzayacak veya suyu çıkartacak alet veya devata sahip değil hmm. bu durumda teemmüm devreye girer e, halef olarak. Ancak teğmim ile abdest arasında bir fark vardır. Abdeste niyet Hanefi mezhebine göre şart değildir. Yani bir kimse serinlemek gayesiyle bile elini, yüzünü başını yıkasa, ayaklarını yıkasa işte başını da mes verse Hı -hı. E, yani yıkadığı zaman zaten mes gerçekleşmiş olur. Hı -hı. Bu kişi bu haliyle namaz kılabilir. Yani abdesti olmuştur. Çünkü abdeste niyet Hanefi mezhebine göre farz değil, sünnettir. Hı -hı. Ancak Şafii mezhebine göre ise abdeste niyet farzdır. Niyetsiz alınan abdest, abdest değildir. Yani serinleme gayesiyle kişinin suya girmesi veyahut işte dediğimiz uzuvlarını yıkaması o kişi için abdestli olmasını gerektirmez. Ee, ama Hanefi mezhebine göre dediğimiz gibi abdeste niyet şart değil, sünnettir. Ee, Temime baktığımız zaman ise temimde niyet şarttır. Hanefi mezhebine göre de Şafii mezhebine göre de niyet olmaksızın kişinin elini yüzünü toprağa bulamasıyla teğemmüm sahibi yani teğemmü almış olmaz. Evet. Ancak bu noktada Hanefi mezhebi diyor ki teğemmüm niyeti şarttır ve o niyette ya hadesin izalesi olacak yani abdestsizliği bertaraf etme niyetiyle alacak veyahutta da maksud olan bir ibadeti kendisine helal etme niyetiyle alacak. Yani ibadet dediğimiz zaman ikiye alıyor. Maksut ibadetler vardır. Yani amaç olan hmm. ibadetler vardır. Bir de maksuda vesile olan ibadetler vardır. Evet. Namaz maksud bir ibadettir. Ama kıraat yani Kur'an okumak maksud bir ibadet değil. Hmm. Namazın içinde bir bölümdür kıraat. Oysa namaz da abdestsiz kılınmaz. Kur'an-ı Kerime de abdestsiz Abdest tutulmaz. De. Okunabilir ama tutulmaz. Cunud'dan bahsedecek olursak okunmaz diyelim. Hmm. Peki bir kimse teğemmümü, ya haddesin izalesi niyetiyle yani abdestsizliği bertaraf etme niyetiyle alırsa bunların hepsini yapabilir. E, veyahut da namazı kendisine mübah kılması için alırsa o teyemmümle de Kur'an okuyabilir, Kur'an'a tutabilir, Hı -hı. namaz da kılabilir. Ama işte Kur'an okuma niyetiyle teyemmüm alırsa o teyemmümle namaz kılamaz. Evet. Niye? Çünkü daha, daha hususidir. Güvenlik. Yani maksut bir ibadet orada niyete alınmamıştır. Hı -hı. Aynı bu mesele Şafi mezhebinde de vardır ama Şafi mezhebi bu konuda abdesti de buna şamil kılıyor. Yani bir insan abdesti alırken de maksut bir ibadeti kendisine mübah kılma niyetiyle veya hadesin izalesi niyetiyle abdest alması gerekir. Ya yani Yoksa başka bir şekilde bir abdestle yani başka bir niyetle alınan abdestle namaz kılması da sayı olmaz. Yani bunu hatta birçok misal verilebiliyor. İşte kişinin abdesti olduğunu düşünüyor. Oysa abdest almamış diyelim. İşte nurun ala nur olsun diye bir de abdest alıyor. Bu ikinci almış olduğu abdestte niyet var ama Hades'in izale niyeti yoktur. O zaman o abdeste Şafi mezhebine göre namaz kılamaz. Böyle bir farkı. Yani bizim temim hakkında söylediğimizi Şafi mezhebi hem temim artı abdest içinde söylemiştir. O yüzden sualdeki ifade de yani temimde. Kur'an için Kur'an için yani Kur'an-ı Kerim okumak, okumak için, için teyemim aldıysa o teyemimle namaz kılamaz. Ama Kur'an-ı Kerim okuyabilir e, ki zaten abdestsiz olarak da Kur'an-ı Kerim okunur. Cunup'tan bahsedecek olursak halde olan bir kimseye eğer yıkanma imkanı yoksa teyemim almasına izin verilmişse o kişi teyemim alır ama Kur'an okuma niyetiyle teyemim aldıysa o teyemimle namaz kılamaz. Evet. O yüzden teyemim alırken de ya hadesin izaresi niyeti olmalı veyahut da maksut olan bir ibadetin hı hı. Yapılması. yapılabilmesi için olmalıdır. Evet hocam. Bir diğer sorumuz da ben namaza başladıım, ee, kaza namazlarım da var, onlarda kılmaya çalışıyorum. Elhamdülillah demiş. Allah mübareketsin diyelim. İki ay önce alkol almıştım ve tövbe ettim. Bu haramı işlediğim için 40 gün boyunca benim namazlarım kabul olur mu ve bu 40 gün içinde kaza namazlarımı kılabilir miyim? Diye sormuşlar. Bir insanın Allah muhafaza bir günahı işlemesi, diğer günahları işlemesine sebebiyet vermemelidir. Ee, şüphesiz alkol Müslüman için haramdır. Bundan kaçınılması gerekir. Ama nefsine uydu bir şekilde bu işin içine düştüyse ben nasıl olsa battım diyerek her şeyden vazgeçeyim değil. مَا لَا يُدْرَكْ كُلُّهُ لَا يُتْرَكْ Kuralınca Yani bir şeyin tamamı elde edilemiyorsa tamamı terk edilmez kuralınca. E, ibadetlerindeki diğer noksanlıklarını telafi etmek zorunluluğu devam edecektir. Buradaki kardeşimiz bundan dolayı tövbe istiğfar edecek, kaza namazlarında devam edecek. Tabii ki o sekillik haliyle namaz kılması caiz olmaz. Hmm. Ama o hal kendisinden geçtikten sonra namazlarını da kılacaktır, oruçlarını da tutacaktır. Kazaları varsa bunları da yapacaktır ve bir daha o günaha dönmeme konusunda da edecektir. Muhtemelen bu kardeşimizin bu sorusu bu noktada varit olan hadis-i şeriflerle alakalıdır. İşte bir insan e, içki içtiği zaman işte kırk gün amelinin kabul olunmayacağına dair farklı rivayetler vardır. Ancak ulemanın e, ve hadis alimlerinin e, bu hadis-i şeriflerin şartlarında e, bunun işte zecr için, ceza mahiyetinde veya bundan kaçınmak için olduğunu yoksa hakikatte gerçek manada kişi tövbe ederse bunun yani günah ibadeti veya sevabı perdelemeyeceğini evet. açık bir şekilde ifade etmiştir. <gülüyor> E, Tabi burada farklı e, manalar söyleyenler de var. Yani alkolün vücuttan çıkması Hı. ancak bu kadar zaman alır. Özellikle şarap için bu vurgulanıyor. Diğer etil alkol e, bir nebze daha e, şaraba nispetle daha erken vücuttan atılabiliyor Hı. şeklinde. Gerçi o da haramdır. Onun içilmesi de caiz değildir. O ayrı bir konuda vücutun atması açısı bile. Bununla alakalı farklı yorumlar yapılıyor ama öyle veya böyle bir insan böyle bir günaha düşmüşse de tövbe edecek, istiğfar edecek, bundan vazgeçecek ama bunun yanı sıra ben şu kadar gün namazlarımı kılmayayım diye bir şey yok. Namazlarını da kılacak, diğer ibadetlerini de yapacak. Hatta aksine daha fazla önem göstermelidir. Çünkü bir hata işlemiştir. O hatasının tövbe edecek. Diğer taraftan o tövbesinde sadık olduğunu gösterebilmesi için ibadetlere daha fazla yönelmelidir de. Evet. Bazı kardeşlerimiz var özellikle Çokça duyuyoruz bunu mesela. Ee, haftanın bütün günlerinde mesela çoğu zaman içki kullanan insanlar ama Perşembe gecesi olduğu zaman, ya yarın Cuma'ya gideceğiz, bugün içmeyelim. Ama Cuma'dan sonra mesela buna devam eden insanlar bu konuda hani hassasiyeti belli bir noktada gösteriyorlar. Ee, Rabbim hepsine tam manasıyla... Hassasiyet Hı. göstermek nasip etsin. Tabii diyelim. bu söylediğimizden şu anlaşılmasın. Evet. Yani ya demek ki alkollü olmadıkça yani sarhoş olmadıkça namazımız sahih oluyor. O zaman perşembe gecesinden değil yani cuma sabahına kadar içebiliriz şeklinde yani, de al, değil. Algılanmamak ee, Bu dalgalanmamalıdır da Çünkü zarardan ne kadar uzak Hı. durursak bu bizim karımızadır ki bu zarardın da ötesinde haramdır. Evet. Allah'a isyandır Allah muhafaza. Hmm. Tabii bunu helal itikad etmeden bunu yaparsa, helal itikad ederse o ayrı bir konu evet. zaten iman dairesinden çıkar. E, bu konuda kardeşlerimize Rabbim kurtarsın deriz. E, ve onlar da bu konuda gayret göstermeleri lazımdır. İnşallah gösterirlerdi. Yani bazen mesela adam pazartesi günü mesela içki içmiş hocam diyor ki ya diyor ben diyor geçen gün içki içtim diyor. Bu hafta cumaya gitmeyeyim diyor. Oradan şey kendini ya. işte geride bırakıyor. En azından e, hani bunu söylemekte fayda var ki namaza bir teşvik anlamında belki o bir hidayet kendisine e, nasip olacak. Onun için de söylemekte hani bir ihtiyaç hissettim. Yani, yani bir günahı işlemek, başka yerden diğer günahı gerek değil. Evet. Bir günaha düşmüş olabilirsin, Hı -hı. tövbe et, istiğfar et. Nasıl olsa ona düştüm diye diğer yerlerden diğer de yerlere. ibadetleri yapayım diye bir şey yok. Hı -hı. Oradaki vazife ayrıdır. Buradaki yapmadığından dolayı alacağın ceza ayrıdır. Evet. Bunları birbirine karıştırmamak evet. gerekir. Son sorumuz da hocam. E, rentekar üzerine bir şirket kurmak istiyoruz. Araç kiralama kazancımızı nasıl taksim etmeliyiz demişler. Rentekar otokiralama. Otokiralama, evet hocam. E, İstanbul Hukuk'unda şirket iki şekilde ele alınıyor ortaklık. Hı. mik şirketi ve akit şirketi olarak. Mik şirketi herhangi bir ticari gaye olmaksızın bir mal üzerindeki ortaklığımızdır. Tabii bu e, satın alma yoluyla da olabilir. Miras yoluyla bize bir malın intikaliyle de olabilir. Veya üçüncü bir şahsın ikimize bir malı hediye etmesi yoluyla da olabilir. Ee, ancak burada ticari gayemiz yok. Sadece o malda bir ortaklığımız var. Bir de akit şirketi vardır ki akit şirketindeki gaye ticarettir. Yani para kazanmaktır. <gülüyor> Bu da iki veya 2'den fazla kişiler bir araya gelir. Bir sermaye oluştururlar ve o sermaye ile sat yaparlar veya ona göre bir ticari faaliyet yaparlar. Böyle bir ticari faaliyette sermaye oranına endeksi olmak zorunda değildir kar oranı. Yani bu tamamıyla konuşmayla alakalı. Olur ya siz ticareti benden daha iyi biliyorsunuz veya sizin bildiğiniz bir sektörde ortaklığa girdik. Evet. Veya siz daha fazla aktif çalışacaksınız. Ben o kadar aktif çalışmayacağım. E, sermayelerimiz %50, %50 oldu halde kar sizin %60, benim %40 olabilir. Hı -hı. Bu tamamıyla anlaşmaya göredir. Akit şirketinde. Evet. Ama mülk şirketinde böyle bir şey söz konusu olamaz. Yani ikimizin ortaklaşa bir dairesi olsa, biz bunu kiraya versek, veya ortaklaşa sahip olduğumuz bu daireyi bir şekilde satışa arz hmm. ve satsak, siz çok fazla çalıştığınızdan dolayı aldığımız paranın %50'si değil de %60'ı, sizin %40'ı benim böyle bir şey olmaz. Hmm. Bu tamamıyla mala karşılıktır. Maldaki hisse neyse aldığımız bedel de buna mukabildir. Ee, ancak ticaret böyle değildir. Ticarette ise alınan karşılık, eğer maldan nami değilse, ki buna ribih tabiri kullanılıyor, o akte yansıyan bir durumdur. kar akitle alakalıdır. O zaman bu tamamıyla konuşmamıza göre değişebilir. Hmm. Ki e, bu konuda işte ala maşarata, yani erribuh ala maşarata bir hadis-i şerifin sonu olarak ifade ediliyor. E, kârın taksimi kâr, konuştukları doğrultuda hareket ederler. Peki gelelim arabanın kiralanmasında alınan ücret kar mıdır, değil midir? Ee, kitaplarımızda bu meseleler anlatılırken ribh ile kespi birbirinden ayırırlar. Yani kar ile kesb veya nema bunlar farklı olarak değerlendirirler. Kar konuşulduğu üzere taksim edilebilir. Ama nema kesb ise konuşulduğu üzere değil maldaki hisse oranına Hı -hı. göre taksim edilecektir. Söz gelimi ortaklaşa sahip olmuş olduğumuz koyunumuz olsa, veya koyunlarımız olsa bunların dünyaya getirmiş olduğu kuzular koyunlardaki hisselerimize göredir. Hmm. Yani benim işte yüzde altmış alırım ki her ne kadar hissem yüzde ise sen yüzde 40 alırsın böyle bir anlaşma yapsak dahi kuzuda böyle bir anlaşma söz konusu değil kuzu anneye tabidir hmm. ee, ve annedeki hisse oranımız neyse kuzudaki hisse oranımız da aynı olacaktır. Peki evin kirası veya arabanın kirası koyunun kuzusu gibi midir? Yoksa ticarette elde edilen kar mıdır? Hmm. Bu konuda e, yine e, Alaydar Efendi'nin mecelle şerhinde bu konuyu uzunca ele alıyor. Yine Hukuk İslamiye'de e, bu konu Ömer Nasuhi Efendi tarafından ele alınıyor. Yine keza El Fukul İslam ve Dilletü'de e, Vehbe Zuhayli e, Fasi Şirketler bölümünde bu konuyu ele alıyor. Ve hepsinde şunda hemfikirler ki normalde e, kira bedeli koyunun kuzusu kabiliğindendir. Yani kar değildir, bir kesptir. Böyle bir olduğuna, yani onun bir namasıdır. Dolayısıyla bu bizim şart koşmamıza göre değil, tamamıyla ayındaki ortaklığımıza göredir. Hatta e, Ali Eder Efendi Mecelle Şerhinde diyor ki, iki kişi akit şirketi kurmak suretiyle bir mal satın alsalar ve gayeleri o malı kiraya vermek olsa, ama şöyle anlaşsalar, sen daha fazla çalıştığın için sen üçte iki al kirabedeni, ben çalışmadığımdan dolayı üçte bir alacağım deseler bu şirket fasittir hmm. Yani aldıkları kirabedeli bedeli maldaki ortaklıklarına göre taksim edilir evet. ee, ama biri çalıştı ekstra olarak. O zaman bu bir icare akdi konumundadır ama bu fasit bir icaredir yani kira aklidir ama fasit bir kira aklidir. Çünkü sizin ücretinizi tespit etmedik söylemedik o zaman size de ecrimi sil. Yani sizin gibi biri böyle bir işte çalışacak olsa kaç para maaş alır onu ben size takdim etmek zorunda olacağım. Bu da gösteriyor ki yani e, kira meselesi koyunun kuzusu gibi değerlendirilir veya bir arazinin mahsulü gibi değerlendirilir. Evet. Arazideki hissemiz neyse mahsuldeki hissemiz de öyle olacaktır. O yüzden rentekar şirketlerinde genel olarak bu sual edilen meseleler de yani biz araba kiralamada birimiz fazla çalışıyoruz, birimiz az çalışıyoruz. E, hisselerimiz aynı olduğu halde aldığımız para farklı olabilir mi? Olamaz. Hı -hı. Onun için ekstra bir ücret talep edilir o farklı bir açıdan. Yani amenem icare hakkı olarak yapılabilir. Hmm. Yani benim arabamı sen kiraya ver ben sana şu kadar para vereceğim şeklinde olabilir. Ama ortak olmuş olduğumuz arabayı kiraya veriyorsak aldığımız ücret e, müşterektir. Evet. Tabii burada şunu da karıştırmamamız gerekir. E, malı kiraya verme değil de ati taşımacılık üzere akit yapsak. Yani ikimizin ortaklaşa bir otobüsü var diyelim. E, biz taşımacılık işi yapıyoruz. Ve kişiyle anlaşıyoruz. Seni filan yerden falan yere şu kadar bedel mukabiline taşıyacağız. Orada bir iş almış oluyoruz. Evet. Arabayı kiraya vermiyoruz. Hı -hı. Ve bunu da bizim müşterek olan otobüsümüzle yapıyoruz. Burada konuştuğumuz neyse o geçerli olur. Yani ondan alacağımız ücret, bu bizim kazancımızdır. O vekalet yoluyla olduğundan dolayı 3'te 1, 3'te 2 oranında farklı olabilir. Yani arabada hisselerimiz %50 olduğu halde alacağımız ücrette farklılık olabilecektir. Niye? Çünkü o kira bedeli değildir. Yapılan işin bedelidir. Aklın bedelidir ve orada her ikimiz sorumluluk almışızdır. Dolayısıyla bu manada alınılacak olan ücreti konuştuğumuz tarzda taksim etmemize de bir mani olmayacak. Mesela hocam, inekle uğraş, sütçülükle uğraşan insanlar veya çiftçilikle inek aldık ortak, yüzde elli, yüzde elli. Bu sağlıyor, süt ortaya çıkıyor. Bir tanesi bu ineklerle uğraşıyor. Sağımını, her şeyini yapıyor, hayvanlarla ilgileniyor. Diğer hiçbir şey yapmıyor. Süt alım noktasında... Süt dediğimiz gibi süt o hayvan için evet. koyunun kuzusu gibi midir yoksa, yoksa e, bir kar mıdır? Evet. Aslında kar değildir koyunun Koyun kuzusu, kuzusu gibidir yani evet. ondan namidir dolayısıyla mala tabidir. Hı. Maldaki hisse oranı neyse sütteki hisse oranı da aynı olacaktır. Aynı olacak. Bu şekilde Biri fazla çalışıyor, şey yaptı, değişmiyor. Bakılır. Ama burada denildiği gibi yani birinin ekstra çalışmasından dolayı hisselerde farklılık yapılır. Hmm. Yani diyelim ki ikimizde beşer lira verdiğimiz halde ben beş liranın altı lirasını sana devrederek senin buradaki hissen işte yüzde elli bir olsun veya yüzde altmış olsun, benim yüzde kırk olsun. Çünkü sen çalışacaksın ya, evet. sana ekstra bir hisse veririm. Sevinir. O hisseye mukabil alacağım fazlalığı ona sayabiliriz. Evet. Böyle olma imkanı da var. Programımızın sonundayız hocam. Son olarak dua babına neler söylemek Bak, istersiniz? doğrudan ayırmasın bizleri. Yapacağımız Anladım. her işlerimizde hakka isabet edebilmeyi cümlemize nasip etsin. Tabi en azından hakka araştırmayı. Hı -hı. Araştırmadan e, işe konulmak da doğru bir şey değildir. Ki özellik olarak e, yani genelde bu gibi işler yapılıyor. Sonunda çıkmaza girildiği zaman fetva aranıyor. Bu yanlıştır. Başlangıçta bu işte evet. yani ben bir iş kuracağım. Bunun caizliği nedir? Nasıl ki o işin hukuksal boyutunu, dünyevideki hukuksal boyutunu hukukçularla konuşuyorsak, dini boyutunu da o işi bilen kişilerle görüşerek, yani bir sözleşme mi oluşturdun? Bu sözleşme dinen olur mu olmaz mı? Buralarda nerelerde ilave yapmamız gerekir, nerelerde çıkarmamız gerekir? Bunu istişare yaparak bir e, sistem kurarsak bu daha güzel olur. Ki bu bizim aslında bir de samimiyetimizi ortaya koyar. Ya Rabbim böyle olabilmeyi de nasip etsinler inşallah. Allah razı olsun hocam. Çok Öyle teşekkür ederim. ediyoruz. Kıymetli izleyenlerimiz İlmi Alp programımızın sonuna geldik. İnşallah haftaya yine sizlerden gelen sorularımızı İlmi Alp programımıza cevaplamaya devam edeceğiz. Sizlerle sorularınızı ilmihaletlaligurtv.com.tr adresinden bizlere gönderebilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle hepiniz Mevla emanet olun. Hoşça kalın